Onun sevgili talebelerine, öğrencilerine, ashabına ve kıyamet kupuncuya kadar gelecek tüm inanan insanların üzerine Allah'ın selamının mağfiretinin olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Aile Mektebi programımızın bir başka konusuyla şu anda karşı karşıya, gönül gönle yan yanayız. Programımız her geçmiş olduğu programla aileyi kuşatmakta,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 Dünyası başka bir alem. Öbürü de böyle konuşuyor da heyecanla, zevkle, aşkla kendisini böyle tarif etmeye çalışıyor. Kalitesi bile değil. Niçin? Dinleme kalitesi ne ki zayıf. Önem verdiğini dinlemesinden belli ediyor mu? Yani dinleme noktasında öyle bir noktaya getiriyor ki, önem verdiğini dinlemesinden belli değil, etmediğini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 ve kullukum mes'ulun anrayeti. Hepini çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürlerden sorumlusunuz. Şimdi çoban sürüye bakar. Baktı ki doğru. 200-300'üne koyun öyle duruyor orada. Bu bakmaktır. Bir de görmesi lazım. Bu koyunlar şu anda yemişler, mideleri doymuş. Şu anda onların suya ihtiyaçları var. Ben onları suya götüreyim. Demek de görmektir işte. Bir beyefendi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 bir anda projeksiyonu çevirelim Peygamber Efendimiz'in dönemine. Karşınızda ne var? Hayvancılık. Başka? Ziraatçılık, başka ticaret. Sosyal hayat bu üç şeye dönüyor. Hayvancılık, ziraatçılık ve ticaret. Yani hep pazı gücüne dayanıyor. Yani yapmış olduğu her şeyde mutlaka elin devreye girmesi lazım. Kazma gelsin, kürek gelsin, ister bulaşık yıka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 Bundan 30 sene evvel, 20 sene evvel fiziksel gücümüzle yapmış olduğumuz işlerimizi bugün bu aletlerle yaptırıyoruz. 2,5 üç saatlik zamanımız neredeyse boşa çıktı. Eğer sen o kirli çamaşırları yıkamış olduğun leğenle elinle yapmış olsaydınız en az 3 saatiniz olacaktı. 10 dakikada çamaşırları yerleştirdin.